Gemi tezgahlarında kalafatçı çekiçlerinin gemi teknelerine vuruşlarının duyulduğu saatti bu. Ağaçların arasından katran dumanları yükseliyor, ırmağın üzerinde kocaman yağlı lekeler görülüyordu. Bu lekeler tıpkı floransa yapımı pirinç levhalar gibi, Güneşin kızıl rengi altında eğri büyülü dalgalanarak yüzüyorlardı. İki sevgili kıyıya bağlı gemilerin ortasında kayıklarından iniyorlardı. Gemilerin eğrilemesine duran uzun halatları sandalın üstüne hafifçe değiyordu. Kentin uğultuları, arabaların tekerlek gürültüleri, seslerin boğukluğu, Gemilerin güvertesindeki köpeklerin havlayışı belirsizleşerek uzaklaşıyordu. Emma şapkasının kurdelalarını çözüyor, sonra adalarına yanaşıyorlardı. Kapısında siyah ağlar asılı bir lokantanın basık salonuna girip oturuyorlar, tavada kızarmış balık muhallebi kiraz yiyorlardı. Çimenlerin üzerine yatıyorlar, kavakların altına gidip öpüşüyorlardı. Hayatlarından öylesine memnundular ki bu ufacık ada dünyanın en olağanüstü yeri gibi geliyordu onlara. İki Robinson gibi ölünceye dek burada yaşamak istiyorlardı. Ağaçları, mavi göğü, yeşil çimenleri ilk kez görüyor değillerdi suyun akışını. Rüzgarın yapraklar arasında esişini de ilk kez duymuyorlardı. Ama eskiden sanki doğa denen şey yokmuş ya, ancak onlar istediklerini yerine getirdiğinden beri güzelleşmeye başlamışçasına bütün bunlara hiçbir zaman böylesine hayran hayran bakmamışlardı herhalde. Geceleri dönüyorlardı. Sandan, Adaların kıyısından ilerliyordu. İkisi de loşluğun içine gizlenmiş, hiç konuşmadan sandalın ta arkasında oturuyorlardı. Dört köşe palalı kürekler, demir ıskarmozlara çarpıyordu. Sessizliğin içinde bu metronomun vuruşu gibiydi. Sandalın arkasından sürüklenen dümen, suyun içinde sürekli hafif hafif, ''Tatlı tatlı diyordu. Bir seferinde ay çıktı. Bunun üzerine onu hüzünle, şiirle dolu bularak şairane sözler ettiler. Üstelik Emma, ''Bir akşam anımsıyor musun, suların üstünde süzülüp gidiyorduk.'' diye şarkı söylemeye başladı. Uyumlu hafif sesi dalgaların üzerinde kayboluyordu. Rüzgar bu sesin titrek çınlayışlarını alıp götürüyor, Leon da bu sesin tıpkı çırpılan kanatlar gibi çevresinden geçişini dinliyordu. Emma karşısında kayığın bölmesine dayanarak duruyor, kamaranın açık bir penceresinden içeri ay ışığı giriyordu. Kıvrımları yelpaze biçimi genişleyen siyah giysisi, Genç kadını daha ince, daha uzun boylu gösteriyordu. Başını havaya kaldırmış, ellerini bitiştirmiş, gözlerini gökyüzüne çevirmişti. Ara sıra Söğütlerin gölgesi onu tümüyle gizli veriyordu. Sonra ay ışığının içinde birdenbire bir hayalet gibi yeniden görünüyordu. ''Leon'un gözüne Emma'nın yanında yerde kırmızı bir kurdele parçası ilişti. Sandalcı da kurdeleyi inceledi sonunda ''Geçen gün bir grubu gezmeye götürmüştüm de onlar düşürmüşlerdir belki'' dedi. Hepsi de kadınla erkekli şakacı bir yığın insandı. Yanlarında pastalar, şampanya, nefesli sazlar daha birçok şey getirmişlerdi. Hele biri vardı. Uzun boylu, ince bıyıklı, yakışıklı bir adamdı. Öyle şakacıydı ki sormayın. Sandaldakilerin hepsi onu galiba e, e, Adolf, e, Dudolf gibi bir atla çağırarak e, hadi bize bir şeyler anlat diyorlardı. Emma irkildi. ''Leon ona sokularak hasta mısın?'' diye sordu. ''Yok canım, bir şey yok gecenin serinliğindendir.'' Yaşlı kayıkçı da yabancıya kibarca bir şey söylendiğini sanarak alçak bir sesle, ''O adam kadınsız kalmaz kesinlikle.'' Sonra avuçlarına tükürerek yeniden küreklerine asıldı. Yine ayrılmaları gerekti, vedalaşmaları acıklı oldu. Leon mektuplarını Role ana'ya gönderecekti Emma mektuplarını, çift zarfın içine koyması için ona öyle sıkı tembihlerde bulundu ki, Leon sevişme konusunda Emma'nın gösterdiği kurnazlığa hayran kaldı. Genç kadın son bir kez öpüşürken, ''Demek her şey yolunda diyorsun sen, öyle mi?'' diye sordu. ''Evet, elbette.'' Leon sokakta yalnız başına evine dönerken kendi kendine, Emma bu vekalet işi üzerinde acaba niçin bu denli fazla duruyor diye düşündü. Çok geçmeden Leon arkadaşlarına karşı küçümser tavırlar takındı. Onlarla düşüp kalkmaktan kaçındı. Dairedeki dosyalarla da hiç uğraşmaz oldu. Emma'dan mektup bekliyor gelince tekrar tekrar okuyordu. O da ona mektup yazıyordu. isteklerinin, Anılarının var gücüyle gözlerinin önüne getiriyordu onu. Emma'yı yeniden görme isteği onun yokluğuyla azalacak yerde arttı. Öyle ki bir cumartesi sabahı Leon Noter dairesinden sıvışıp gitti. Yokuşun üst başına ulaşıp ovada rüzgarın döndürdüğü tenekeden bayrağıyla kilisenin çan kulesini görünce Tıpkı yıllarca sonra doğdukları köyü ziyarete gelen milyonerlerin duyduklarını duydu. Onlar da köylerini gördükleri zaman zafer dolu bir gururla, bencilce bir içlilikle karışık, tatlı bir his duyarlardı herhalde. Gidip Emma'nın evinin çevresinde dolaştı. Mutfakta ışık vardı. Perdelerin ardında onun gölgesini gözetledi. Hiçbir şey görünmedi. Bayan Lefran Suvali'ye onu uzaktan görünce uzun çığlıklar kopardı. Onu incelmiş boyu uzamış buldu. Artemis tersine irileşmiş, esmerleşmiş buluyordu. Yine eskisi gibi küçük salonda akşam yemeğini yedi ama yalnızdı. Bu kez tahsildar yoktu. Çünkü Mine kırlangıçı beklemekten usandığı için yemek zamanını bir saat erkene almıştı. Tam saat 5'te akşam yemeğini yiyordu. Yine de külüstür, eski arabanın sık sık geç kaldığını ileri sürüyordu. Sonunda Leon kararını verdi, gidip doktorun kapısını çaldı. Emma odasındaydı, ancak bir çeyrek saat sonra aşağıya indi. Charles Bovary'nin Leon'u tekrar gördüğü için sevinmiş gibi bir hali vardı ama o akşamda, Ertesi günde hiçbir yere kımıldamadı. Leon'a emma yalnız olarak ancak akşam çok geç vakit bahçenin arkasındaki dar sokakta görebildi. Dar sokakta tıpkı diğerleriyle olduğu gibi. Hava fırtınalıydı. Bir şemsiyenin altında şimşeklerin ışığında konuşuyorlardı. Ayrılıkları dayanılmaz oluyordu. Emma ölmek daha iyi diyordu bir yandan ağlayarak Leon'un kollarında kıvranıyordu. Hoşçakal, hoşçakal, seni ne zaman göreceğim acaba? Ayrılmışken bir daha öpüşmek için geri döndüler, Emma da ona söz verdi. Ne yapıp yapıp hiç olmazsa haftada bir seninle serbestçe görüşebilmek için bir çare bulacağım yakında dedi. Bundan kuşku duymuyordu, içi umutla doluydu zaten. Para da geçecekti eline. Onun için odasına Lerö'nün ucuzdur diye övdüğü geniş çizgili bir çift sarı perde aldı. Bir de halı almayı tasarladı. Lerö, atla deve değil ya bu diyerek terbiyeli bir Eda'yla bir halı bulmaya söz verdi ona. Emma artık onsuz edemiyordu. Tanrı'nın her günü belki yirmi kez Leroy'u eve çağırtıyor, adam da işini gücünü yüzüstü bırakıp sesini bile çıkarmadan hemencecik geliyordu. Sonra Rolay ananın neden her gün Emma'nın evinde yemek yiyişini, sıf onu görmeye gelişinin nedenini de kimse anlayamıyordu. Yine o zamanlara yani kışın başlangıcına doğru Emma'da derin bir müzik merakıdır başladı. Bir akşam, Şarl da kendisini dinlediği sırada Emma aynı parçayı birbiri ardından dört kez çaldı. Her seferinde de kızdı. Şarl ise aradaki farkı seçemiyor, aferin, çok güzel, ne var kızacak, devam et diye bağırıyordu. Yok canım, berbat çalışıyorum, parmaklarım uyuşmuş. Ertesi gün Şarl yine bir şeyler çalsana bana diye yalvarıyordu. Madem istiyorsun peki? Charles karısının biraz gerilemiş olduğunu gizlemedi. Emma portreyi şaşırıyor karıştırıyordu. Derken birden durarak Yo yo bitti artık ders almam gerek ama dedi. Dudaklarını ısırdı sonra ekledi. Ders başına 20 frank çok pahalı. Charles aptal aptal sırıtarak gerçekten de öyle. ''Pahalı biraz'' dedi. ''Ama belki daha ucaza da ders alabilirsin'' gibime geliyor. ''Çünkü bazen o kadar ünlü olmayan sanatçılar vardır. Çoğu kez bazı ünlülerden daha iyidir bunlar.'' ''Emma arada bul öğlelerini'' dedi. Ertesi gün eve dönünce şahal karısına kurnaz kurnaz baktı. Sonunda da baklayı ağzından çıkardı. ''Bazen ne kadar inatçısındır.'' ''Bugün Barfeşure'ye gittim.'' dedi. ''Bayan Lijard bana ne dese iyi. Mize Kord'u okuyan üç kızı var ya... E, ...saati iki buçuk franktan ders alıyorlarmış. Hem de çok iyi bir öğretmenden.'' Emma omuzlarını silkti. O günden sonra da bir daha piyanosunu açmadı. Ama piyanosunun yanından geçtiğinde... Eğer şar da oradaysa içini çekerek sabahlık piyanocuğum benim diye söyleniyordu.